Trent yakalamış diyorum da <gülüyor> doğru kullanıyor muyum bu kelimeyi? <gülüyor> doğru hocam. <gülüyor> <gülüyor> o da doğrudur. <gülüyor> D ile mi T ile mi? trend, trend, ile evet, tabii trend ki. yakalamış. Yabancı yani. kelime olduğu için D de söylemek lazım. Yusuf suresi deyince mesela Mustafa İsmail orada çok ciddi bir trend yakalamış. Evet. Samet' de yine onun ayarındadır ama Mustafa İsmail tabii sanatkar boyutuyla sanat boyutuyla ön plana çıkıyor. Tahrim suresinde Bedri Hüseyin. Tahrimin de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 her şeye kadirsin. Evet bu manada bir ayet-i kerime gerçekten baktığımızda müminler için gönülden tövbe edenler için gerçekten müjde niteliği taşıyan bir ayet-i kerime. Şimdi tabi buradan nasuh tövbesi de benim dikkatimi çekiyor. Hazreti Ömer Efendimizin nasuh tövbe ile alakalı şöyle bir ifadesi var. Kişinin diyor tövbe ettikten sonra nasuh tövbe şudur diyor. Kişinin tövbe ettikten sonra sütün memeye dönmediği gibi.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 İsterseniz bir ara verelim öyle tahlilere orada, başlayalım. Orada hocam. da evet bu konuyu o zaman işleriz. Evet, evet değerli Burç efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Kur'an Vadisi radyonuz Burç efendi Ya Nebi Selam aleyke Kur'an madesi Radyo muz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 nasuh bir tövbe ile o, tövbe eden o iman edenlere bir işaret var benim Bedri Hüseyin'in bu e, noktada gördüğüm tilavetine başladığı henüz bu noktada amenu diye Türkçesi amenu amenu diyeceğiz amenu kavramında çok ince bir işçiliği vardır daha henüz e, tilavetine girer girmez Evzu Besmele'den sonra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 Evet. Okurken hani düz bir okuma Olarak evet. verildiği gibi evet. Bir de şimdi konuşurken sadece, Ara ara verirse evet, ne yapmış o Adem Bey'den rica edelim evet. onu İnşallah bu rica verebilir Sık sık verilebilir 5-10 evet, saniye evet. Ya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 عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ummur ki diyor sizin rabbiniz en ankum seyyatikum sizin kötülüklerinizi örter. Evet. Peki örter de ne yapar? Ve yedhilakum. Sokar bir yere. Ardından tabi cevap geliyor. Hmm. Hani bir önceki bölümde dedik ya vav'lar e, Türkçedeki v gibidir. Bağlaçtır yani. Burada bak bağlaç görevi görüyor. Evet seyyatikum ve yudhilekum kötülüklerinizi işte örttü ve sizi ve yudhilekum cennet cennete soktu şimdi bu e, tilavet sanatında şöyle bir şey de var e, aslında ve yudhilekum deyince o ifade orada yalnız kaldı çünkü hmm. ardında cennetin tecrimin tehtiyel her var ardından e, altından ırmaklar akan cennetler ifadesi boşta kaldı fakat tilavet sanatında vakıf ve iptida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 ey yukeffirankum seyyiatikum dedikten sonra ve yudhilekum de diyor sonraki nefeste ya yani sonraki tek, e, tekrardan alışında ve yudhilekum den alarak işini kolaylaştırıyor. Bu hmm. da apayrı bir boyut tabi de evet. anlatabildim mi bilmiyorum. Evet hocam. O yol죽hilakum cenneten teji minten Teala o kötülükleri sizden savdıktan sonra sizi cennetine koyar. Evet. İşte buralar Bedri Hüseyin'de eee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 yes'a beyn eydihim ve bi eymanihim. Şimdi, tabi şeyhin, yani üstad Bedri Hüseyin'in, rast makamıyla yükselişi devam eder. Ve, nuruhum yes'a beyn eydihim ve bi eymanihim. Yekulûne rabbena etmim lene nurana ve gfirlene. Kısımları gerçekten rast makamının böyle zirvesini teşkil eder. Bedri Hüseyin de nuruhum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 İlk sayfanın son ayetinden bir önce innahum kanu kavmen fasikin onlar fasık kavimlerdir manasına gelen o firavun topluluğunu ifade ederken ahmet nayna'nın bir yüksek tonda çıkışı vardı beyati rasta böyle devreden noktada innahum kanu kavmen fasikin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 Burası çok ilginçtir. Şimdi bu tilavet noktalarını tabi vesair karilerde mesela Ahmet Nayna'da e, biz o noktalara temas etmedik. Neden? Çünkü stüdyo kaydında Ahmet Nayna onu Asım Kıratin'e göre zaten okumuş. Evet. Fakat cemaate yönelik yapılan tilavetlerde siz Asım Kıratin'den çeşniler sunarsınız. Ebu Amr Kıratin'den çeşniler sunarsınız. Özellikle Nafi Kıratin'den Nafi'den Nafi çok meşhurdur. Evet. Nafi'den Örnekler sunabilirsiniz ki işte bunu Bedri Hüseyin burada denemiş ve inneke alakülü şeyin kadir dedikten sonra tekrardan ya eyyühellezine amenutu bilallahi bir daha oradan alıyor ve değişik kıraatların adeta forumlarıyla geçiyor. Evet. Tabi bunu dinleyiciler dinlerken bu noktalara muhakkak temas etsinler. Evet. Adeta Şeyh Hüseyin'in o sanatında bu kıraat farklılıklarının ilahi bir çeşniye döndüğüne Dönüştüğüne şahit olacaklardır. Evet. Ee, ve de vurguların böyle manaya muafık geldiği daha samimi bir sesle adeta kulaklara duyurulur. Mesela zira örnek verelim. Ase dedik ki Ase Rabbukum. Şimdi Ase var Asi var. Evet. Ee, i̇male demiştik ya kıraat evet. ilminde imale vardır demiştik.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 Demek ki i'ye daha yakın olduğu için i şeklinde bile söylenebiliyor ya da evet, duyulabiliyor. Evet, öyle. Asi ee, şeklindeki söylem de o zaman oku, okuyuşta yanlış olmuyor. Yok, katı S yani bu sebepten dolayı. Şimdi ile alakalı bu yer yer programlarımızda bahsedeceğimiz bu usuller manayı değiştirmeyen usullerdir. Evet, evet. Kıraat ilmi ilminin iki yönü vardır. Bir usul yönü vardır. Bir de ferş denilen manayı değiştiren ama o değişiklik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 Müstakil. Ta, müstakil derken biraz ta uzadı gibi hocam. Tamam. Yakaladım. Özür dilerim. <gülüyor> müstakil. K harfi ayrıca biliyorsunuz o. Müstakil. K. Kıyı. Musu Hı -hı. kıyı. Evet musu kıyı. Kıraat dolayısıyla bu usul kaideleri evet. e, çok meşhurdur. E, haliyle Bedri Hüseyin'de bunu görüyoruz. Ase. Asi. Hemen Asi. ardından. Asi. Rabbukum. Rabbukumu. Uzatma var. Ardından. Yukeffira. Yukeffire. Yukeffire.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 Yeah. Şimdi Bedrü'l-Hüseyn ilk ayet böyle. Bir beyati makamı ve ardından bir ras makamıyla e, manayı da dikkate alaraktan bir sunum yapıyor. Ancak evet. ardından ya eyühennebiyü cahidil küffare vel münafıkîne ve guluz aleyhim ey peygamber Kafirler ve münafıklarla savaş. Onlara karşı sert davran ve mevâhum cehennem. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve mesir ne kadar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 bu kısımda bir kırat farklılığı ne vardır? Usul. Bu kısımda bir kırat farklılığı ne vardır? Usul. Bu kısımda bir vardır? Usul. Bu kısımda bir kırat vardır? bir bir ve bise diye geçiş yapar. Bise deyince yani bunun aslında karşılığı kratilminde şöyle açıklanmıştır. Bise deyince dile ağır gelir diyor. Bunu herkes yapamaz. Ama bise deyince bise herkes vurmazsa, söylüyor. bise olunca daha kolay telaffuz edilir. Evet. İşte Kratilmenin böyle e, evet, güzel noktalara var. var evet. Ey peygamber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 Evet. Onu da bilsin yani dinleyicilerimiz Evet güzel bir açıklama. Çünkü o dönemde kavimler çünkü daha çok o fiillere Allah tarafından haram kılınmış olan, yasaklanmış olan fiillere tevessül ediyorlar. Ama onların ihaneti kesinlikle o manada değil. Evet. Sadece hainlerle birlikte olmaları. Evet. Yakında olmaları onlara hı hı. Evet. Ee, programımızın ben süresini dikkate alaraktan hızlandırıyorum. Bitmek Son iki ayet mi? kaldı. Evet, ee, yine bir darbu mesel. Darab Allahu mesele kime? Allah inanan kimselere Firavun'un karısını misal veriyor. Ee, hani o e, kadın diyordu ki Rabbim bana katında da cennette bir ev yap beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalim topluluklarından topluluğundan kurtar. Bu e, tabii Firavun'un hanımı Asiye dediğimiz Hz. Musa döneminde Hz. Musa'ya iman eden bir kadın.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 ee, yapacağı işlerden, benim başıma getireceği işlerden e, beni muhafaza buyur. Tabii bu naimece bir sunum oluyor da. Evet. E, artık dinleyiciler Hüseyin'e bunu dinleyecekler. Evet. Sonra son ayet-i kerimede 12. ayette de iffet abidesi İmran kızı Meryem konu ediliyor. Wa Maryamebnetu <gülüyor> İmranellet ehsanat farceha ırzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek gösteriyor. Fe nefehne fihi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 bu Tanta meşhurdur yani or evet, Mısır'da. Mısır'da. Evet Mısır'da evet. Türkiye'de belki de ilk defa duyuyor birçok dinleyicimiz. Ben de ilk Hı -hı. defa duydum hocam. Türkiye'de de tabii İstanbul ekolü diyoruz ya. <gülüyor> evet o da bir ekol olmuş. <gülüyor> o da bir ekol ya. Yani. Evet hocam Bedri Hüseyin'i iki bölümde tanımaya çalıştık. Daha doğrusu onun kıraati üzerinde daha çok konuştuk. Ve böylelikle Bedri Hüseyin'i de tamamlamış olduk hocam iki bölümde.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 Hafızlar, hafızlar. Ey Kur'an okuyucuları, fazı kelam. Çok sizler fazla dünya hayatında bu Kur'anı hep okudunuz. Evet. Hele durun bir de ben okuyayım. Hani bu erzumların meşhur böyle evet. şeyi vardır, ya, bir ifade formatları vardır. Evet. Hele durun bir de ben okuyayım. <gülüyor> Okeyim. <gülüyor> Okeyim. <gülüyor> evet, okuyayım, okuyayım, okuyayım, okuyayım.